Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi ve ve min ve min a'malina. la يا eyyüha allazina amanu attakullahi hakka tukatihi vela temutunna illa ve antum muslimun. Ya eyyüha allası attakuu rabbakumun lezi khalakakum min nefsin vahide ve khalaka minha zavjahah ve besse minhuma ricalan kethira ve nisa'ah ve attakullahi lezi tesailuna bihi vel arkham. Unnallaha kana aleyhsibati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 ve kul bedağın dolala ve kul dolala in nahr. Arzana Allah iya Allah bizleri ve sizleri cehennem azabından korusun. Evet. <gülüyor> Taklit ve tabi olmak ve bunun arasındaki farkın iyi anlaşılması. Mukallit taklit eden kimseye denilir. Mukallit ne Kur'an ve de ne de sünnetten delil istemeyen kimsedir. Şeriatın hükmünü bilmeyen bir kimsenin bir alimden bir meselenin hükmünü öğrenmek istemesi taklit değildir. O meselede Allah'ın hükmünü öğrenmek istemesidir. Buna o denir. Buna da usul yönünden kesinlikle taklit adı verilmez. Ancak bu öğrenme esnasında delil istemek, Kur'an ve sünnetten dayanak istemek veya cevap veren alimin taklitten sakındırarak delile dayalı açıklamada bulunması bunlara bunlar taklit değildir. Bu dinini dert edinen insanın onu yaşaması ve ilim etmesi demektir. Bunu tam aksine delilsiz bunun tam aksine delilsiz fetva vermek ve soranın delilini sormadan soranın o meselenin delilini sormadan vardır onun bir bildiği işte koskocaman alim nasıl hata eder şeklinde yaklaşarak her denilenin yapılması ise taklittir soran kişinin sorduğu alimin fetvasına zıt başka bir hükmü diğer bir alimden delile dayalı olarak alması sonucunda onu hala bu konuda deliller üzerine yoğunlaşmaması yani bir alime gidiyor bir meseleyi soruyor. Sorduktan sonra başka bir alim ben çünkü biliyorsunuz dünya çapında tanınmış çok büyük alimler var. Geçmişte olsun gelecek olsun, Şu zamanımızda olsun. Bir mesele hakkında bu Furu olur ya da günümüz meseleleri hakkında olabilir. Bir fetva sorulur. O fetvanın sonucunda bir hüküm vardır. Ama aynısının zıttına başka bir alimden de bir nakil gelir. O da büyük bir alimdir. Bizim tanıdığımız hadis ehlidir. Peki bu zıtlık arasında biz nasıl bir çelişki içinde kalalım? Yani kalalım mı çelişki içinde yoksa bunu delile mi dayandıralım? Bunun deliller üzerine yoğunlaşıp hangisinin hak olduğunu ortaya mı çıkaralım? Ya da daha diğer alimlere mi soralım? İşte bu mesele tam yani sohbetin konusu şu anlattığım son birkaç cümleyle alakalı. Sohbetin genel konusu. Allah subhaneh ta'ala bizleri taklitçilikten tahassıf üzere yaşamaktan korusun. Alimler bundan dolayı bu mesele üzerine çok kitaplar yazmışlar. Günümüzde de var. Geçmişte de var. Bunların başında İbn-i Abdülber kendisi bir hadis alimidir. Hicri 463 vefatlı. Camül Beyanül İlim diye kitabında Taklidin kötülüğü ve reddi ve aynı zamanda taklide, taklitle tabi olmak arasındaki fark diye bir başlık atmıştır. Ve taklitle tabi olmanın arasını ayırmıştır. Ondan sonra şunu nakleder. Ebu Abdullah bin Hüeyz Mendat el Basri el Maliki şöyle demiştir. Taklit şeriatta şu an taklitle hüdneye tabi olmak arasındaki farkı açıklıyoruz. Taklit şeriatta delili olmayanın görüşünü benimsemek demektir. Ve şeriatta bu da yasaktır. Bunu i̇bn ver kendi hocalarından naklediyor. Tabi olmak ise şeriatta hücceti olanın yani delili olanın görüşünü benimsemektir. Senin tabi olmanı gerektirecek delil olmadığı için vacip olmadan tabi olursan işte sen mukallidsin. Taklit ise Allah'ın dininde sahih değildir. Delil senin onun sözüne tabi olmanı gerektir gerektiriyorsa, sen tabi olmansın. Yani delil bunu gerektiriyorsa. Ve tabi olmak dinde caizdir, taklit ise yasaktır diyor İbn Abdülberin naklinde. Yine Ebu Abdullah bin Havvar Mundatul Basri ise şöyle demekte: Taklitin şeriattaki manası bir kişinin sözüne sahibinin onda hiçbir delili olmadığı halde başvurmak ve ona müracaat etmektir. Bu taklit şeriatta kesinlikle yasaklanmış. Şeriata ittiba ise delille sabit olan bir şeye uymak demektir. Evet. Şimdi bu meselede bu meselenin yani bu taklitle ittiba arasındaki fark anlatırken bilinmesi gereken bazı başlıklar var. Dikkat çekilmesi gereken. Bu başlıkları biz dikkat çekelim. Bunlardan bir tanesi şu. Yüce Allah bize, bizlere sadece indirilene uymayı emretmiştir. Sadece indirilene uymayı emretmiştir. Yüce Allah bizlere sadece ve sadece indirilene uymamızı emretmiş. Bunu da bilmediğimiz meselelerde ilim ehline sormamızı istemesine rağmen emretmiştir. Yani sadece indirilen Kur'an ve sünnete uymayı emrediyor. Ama bilmediğiniz meselelerde de gidin ilim ehline sorun. Demesine rağmen böyle diyor. Yani hem ilim ehline soracaksın ama sadece bu sefer kitap ve sünnete uyacaksın. İlim ehline sor, kitap ve sünnete uy. İşte bütün ihtilaf bu ikisinin arasını cem edip anlayamamaktan kaynaklanır. Yüce Allah şöyle buyurmakta: "Rabbinizden size indirilene uyun." Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar daha özü alıyorsunuz. Yine başka bir ayet-i kerimede onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler deme. Yine başka bir ayet-i kerimede onlara Allah'ın indirdiğine uyun. Denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Yine Saffat suresindeki başka bir ayette kuşkusuz onlar atalarını delalette buldular da peşlerinden koşup gittiler. Şimdi burada dikkat çekilmesi bir yer, gereken bir yer var. Burada bu ayetlerin Allah'a nankörlük edip putlara tapma konusunda atalarını taklit eden kafirler hakkında indiği Dolayısıyla günümüz alim taklitçileri, alimleri taklit edenler hakkında bu ayetlerin uygulanmayacağı, çünkü bu ayetler kafirler için inmişti. Dolayısıyla günümüzde böyle körü körüne alimleri taklit, yani körü körüne onlar kabul etmeseler de taklitçiler hakkında bunlar uygulanmaz denilen, denilenecek bir şüphe var. Böyle bir şüphe akla gelebilir. İşte bu şüpheye büyük alim, Muhammed Emid Enşankiti şöyle demekte Kendisi günümüzde yaşamakta. Alimlerin kendisi şöyle diyor. Alimler taklitin batıl oluşunu bu ayetlerle delinlendirdiler. Onların kafirliği bu ayetleri taklit konusunda delil olarak kullanmaya engel değildir. Yani Mekkeli müşriklerin kafir olması bu ayetleri delil olarak bizim kullanmamıza engel değildir. Çünkü bu benzetme iki taraftan birinin... Küfrü ile diğer tarafın imanı arasında vaki olmadı bu benzetme. Burada benzetme sadece iki taklit arasında taklit edilenin delilsiz olarak taklit etmesi hakkında vaki oldu. Yani delilsiz taklit etme hakkında. Nitekim eğer bir adam bir adamı taklit eder kafir olursa, başka birisi bir adamı taklit eder günahkar olursa, Başka bir adamda, bir adamı dünyası ile ilgili bir konuda taklit eder de yanılırsa, bunların hepsi delirsiz taklitten dolayı ayıplanır. Yani sonuçta delirsiz bir taklit vardır ortada. Çünkü bunların hepsi de günah yönünden farklı da olsa birbirine benzeyen taklitlerdir. Evet, Muhammed Emin en şankiti bu şüpheye öyle cevap veriyor. Yani biz taklitle alakalı ayetleri getirdiğimizde, bunlar kafirler için inmiş. İşte bu zamanki taklitçiler için mezhep taklitçileri için olabilir ya da belli bir alimin fetbasına körü körüne taklit etme insan, eden insanlar için olabilir bunlar için kullanamazsın diyenlere bir cevap bu şu karşısına yine Yüce Allah şöyle buyurmakta şu karşısına geçip takmakta olduğunuz heykellerde ne oluyor dediler ki biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk doğrusu sizde babalarınızda açık bir sapıklık içindesiniz. Evet. Bu ayet <gülüyor> taklitin artık en son noktasını götürüyor. Yani tevhidde bile şirke kadar götüren e, tevhidin zıttı olan şirke kadar götüren bir taklit. Evet. Bizim konumuz neydi burada? Biz sadece Yüce Allah bize sadece indirilene kendisinin indirildiği indirdiği şeylere uymamızı emretti tekim ayeti keriminde toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demektedir. Dolayısıyla ilim ayet ve hadisteki insanların fetvalarından alınmaz. İlim ayet ve hadis dışındaki pardon, ayet ve hadis dışındaki insanların fetvalarından alınmaz. İlim sadece ayet ve hadislerle delillendirilen fetvalardan alınır. Ve bunun içine de sahabenin anlayışı konulmak gerekir. Tabiinden olan Cabir bin Zeyd radıyallahu anh şöyle diyor sahabeden bazılarına yetiştim onların fetvalarının çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini aktarmaktan ibaretti. Yani fetva öyle hadissiz bir fetva almak muhakkak bir şeye dayandırılması gerekir ki ileride ilim ehlinin fetvaları da muhakkak yani hadis ve ayete dayanmak, dayanmak zorundadır. Bunun da delilleri gelecek tek tek. Yine Abdullah bin Mübarek insanlar aralarında hadisi araştıranlar bulunduğu sürece bunlar kurtuluş içerisindedir. İlmi hadis dışında ararlarsa fesada düşerler. Fesat ise hadis kurallarına göre değerlendirilmeksizin ilmi kişilerin fetvalarından ibaret görmeye çalışmalarıdır. Yani bugün öyle bir durum söz konusudur ki sadece ayet ve hadis okumak gerekmiyor. Sadece ilmi insanların Büyük alimlerin fetvalarından ibaret görüyorlar. Dini bu zannediyorlar. Halbuki sadece fetva değil, biz hadisleri ve ayetleri Allah Resulü'nün gazvelerini, savaşlarını ibret için de okumamız gerekir. Burada mutlak olarak hadisleri oku, hadisleri okumaktan uzaklaştırıcı, pardon, burada mutlak bir şekilde hadisleri uzaklaş, okumaktan uzaklaştırıcı, sadece hadisleri alimler anlar mantığına bir reddiye vardır İbn Kayyum el-Cezviye'nin şöyle güzel bir sözü var ileride ben onu ileriye gelmeden önce okuyayım ileride onu es geçeceğim İbn Kayyum el Cezviye şöyle diyor: taklit ediyorum çünkü ben Allah'ın kitabının tefsirini bilmiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden de anlamıyorum fakat taklit ettiğim alim bunları çok iyi bilmekte. Dolayısıyla ben de kendimden daha alim birini taklit ediyorum derse işte ona şöyle denilir. Alimler Kur'an'ın tefsirinden ve sallallahu aleyhi ve sellemü sünnetinden haber verdikleri bir hususta icma ederlerse şüphesiz o haktır ve kesin doğrudur. Fakat taklit ettiğiniz ve etmediğiniz alimler herhangi bir meselede ihtilaf ettiklerinde ki bu sayılmayacak derecede çoktur. Alimlerden bir kısmını terk ederek diğerini taklit ederken neye göre onları taklit ediyorsunuz? Deliliniz nedir? Onların hepsi de alim. Sözünü almayıp reddettiğiniz alim belki de yolunu takip ettiğiniz alimden daha bilgilidir denilir. Yani o kişiye böyle cevap verilir. Onun doğru isabet ettiğini bildiğim için onu taklit ediyorum derse onu taklit ettiğin kimsenin doğru isabet ettiğini Allah'ın kitabı ve sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ile sabit olmuş bir delille mi bildin denilir. O evet derse taklidi kendi kendine hükümsüz kılmış olur. Ve iddia ettiği delilli getirmesi istenir. Çünkü onun delille ben delil üzerine onu taklit ediyorum derse o zaman delili getir. Neden taklidi hep gündeme getiriyorsun? Benden daha bilgili olduğu için onu taklit ediyorum derse o halde senden daha bilgili olan her alimi taklit et. Madem ki senin taklit sebebin kişinin senden daha bilgili olması, o halde sen kendinden daha bilgili olan birçok kimseyi bulabilirsin. Dolayısıyla neden her meselende falan alimi taklit ederek onu hususileştiriyorsun? Tek bir alimi ön plana çıkartıyorsun. Denilir. Taklit ettiğim alim insanların en bilgilisidir derse, o halde o alim sana göre sahabeden daha bilgili denilir. Bu sözde çirkin bir söz olarak sahibine yeter. Evet İbn Kayyim bu sözleri böyle soru-cevaplı şekilde uzun uzun uzadıya gidiyor. Buna müracaat etmek isteyenler taklit risalesi olarak çevrilen aslında ilhamı muakkiyin olan büyük bir kitabın bir bölümüdür. Türkçe taklit risalesi kitabına mürajat edebilir. İkinci dikkat çekilmesi gereken konu birinci konu Yüce Allah sadece bize indirilene uymamızı indirilene uymamızı emretmişti ikinci dikkat çekilmesi gereken konu ise ilim ehlinin ihtilafını ki günümüzde bu çok çoktur bunu yaşamayan insan yoktur muhakkak ilim ehlinin ihtilafını Allah'a ve Resulüne çevirmek bu da dikkat çekilmesi konulardan biri Dikkat çekilmesi gereken. Yüce Allah şöyle buyurmakta. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine de. Şayet bir hususta ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız o ihtilafı Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. İsa suresi 59 İbn-i Kanyum el bu ayet hakkında şöyle demektedir Yüce Allah kendisine ve Resulüne itaati emrederek Resul'e itaatın emrettiği hükümlerin Kur'an'a arz etmeksizin Mutlak olarak farz olduğunu bildirmek için Atiyyü Yani itaat edin Fiilini tekrar etmiştir Sallallahu aleyhi ve sellem Bir şey emrettiği zaman onu Kur'an'a arz etmek şöyle dursun emrettiği şey Kur'an'da bulunsun veya bulunmasın ona itaat mutlak vaciptir. Çünkü ona kitap ve bir benzeri verilmiştir misli. Fakat emir sahipleri yani ayette Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin ve ulul emre yani emir sahiplerine de bu emir sahiplerine gelince onlara kayıtsız çarpsız mutlak itaati emretmemiştir. Aksine onlar ancak sallallahu aleyhi ve selleme itaate bağlı olarak itaat edileceğini bildirmek için atiyu itaat edin fiilini kısarak, hasfederek, kaldırarak onlara itaati sallallahu aleyhi ve selleme itaatin muhtevası yani onun içine sokmuştur. Dolayısıyla emir sahiplerine yani ilim ehlinden olan herhangi birisi sallallahu aleyhi ve selleme itaati emretmeyecek olursa ona, onu ne dinlemek ne de ona itaat etmek öz konusudur. Yani burada şöyle özetleyeyim kendi ben dilimle yüce Allah şöyle buyurmakta atiül Allah yani Allah'a itaat edin. Burada atiyu itaat edin net fiildir emirdir ve atiyu Resul. ve Resul'e itaat edin. Burada da direk emir vardır. Ayetin devamında ve ulul emre minkum ve sizden olan emir sahiplerine diyor yani. Ve atiyu ulul emre minkum demiyor ve ulul emre minkum diyor. yani orada atiyu kelimesini Allah'a ve Resuluna kullanıyor ama emir sahiplerine kullanmıyor. Orada kaldırıyor. Bu ayet-i kerimenin mucizevi tarafı yani mü müthiş derecede ortadadır. Ayetin devamında diyor ki eğer ihtilafa düşmüşsünüz dinde onu Allah'a ve Resuluna götürün. Yani Allah'a, Resul'a ve ulul emre itaat var ama ihtilafta ise Allah Resul ama ulul emir yok, aradan çıkıyor. Dolayısıyla insanlar ihtilaf ettiğinde sadece ayet ve hadislerin çizgisinde o ihtilafı oraya götürür. Yani ilim ehlinin ulul emri dediğimiz ki İbn-i Abbas tefsir, i̇bn Kesir'in tefsirinde ulul emirden kasıp, halifelerden tut, cami imamlarına kadar hepsinin girdiğine dair nakiller var i̇bn Abbas'tan da dahil. Burada ilim ehli genelde kastedilir. Ve burada ilim ehlinin ettiği ihtilafları biz kitap ve sünnet çizgisine çevirerek onlar doğruysa ona itaat ederiz. Değilse itaat etmeyiz. Yani ayetin mucizevi bir tarafı budur. Yine ettiği bir şöyle demektedir. Sallallahu aleyhi ve selleme itaatin ebediline işaret etmek için bu ayeti keremede atîr-resul, Resul'a itaat edin diyerek fiil işaret olarak tekrarlanmıştır. Fakat sizden olan ulul emrede diye bu işaret tekrarlanmamıştır. Yani sizden olan ulul emre de itaat edin diye tekrarlanmamıştır. Burada tabi Arapça dil kurallarıyla alakalı bizim anlayamayacağımız bu kadar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'a isyan hususunda yani yüce yaratana, yüce Allah'a isyan olan herhangi bir konuda mahluk olan yaratılmışlara kesinlikle itaat yoktur. İtaat ancak Doğru, meşru olan şeyler konusundadır, yaratılmışlara. Ancak doğru olan, meşru olan konulardadır. Hafız İbn Hacer bize bu ayetle alakalı, bu ayetin sanki böyle hani farklı bir anlayış gibi ben bunu buradan naklediyorum. Hafız İbn Hacer'den güzel bir burada kıssa var. O kıssayı nakledelim. Diyor ki tabiinden bir zat, Emevi emirlerinden birisine söylediği söz eşsiz bir cevaptır diyor. Şöyle ki emir ona Allah ve sizden olan emir sahiplerinize itaat edin. Ayetinde bana itaat etmenizi emretmiyor mu? Dediğinde kendisine şu cevabı verir. Allah hakka muhalefet ettiğinizde yani bir hak ortaya çıktı buna ters düştüğünüzde eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız o ihtilafı Allah'a ve Resulüne götürün. Ayetiyle size itaat etmeyi kaldırmamış mıdır diye cevap veriyor bir ihtilafı en güzel şekilde Allah'a ve Resulüne götürmek nasıldır? İşte bu hadis ehlidin yolu ile gerçekleşir onlar ihtilafı meseleleri hep Kur'an ve Sünnet'e arz eder ve sahabenin anladığı şekilde o ihtilafı çözerler şimdi İmam Lekdemir'in çok güzel bir sözü var onu da buradan aktarayım. Diyor ki, insaf gözüyle bakan insan diyor, taassuptan kaçınarak fıkıh ve usul denizlerine dalan, yakîni bir şekilde bilir ki alimlerin ihtilaf etmiş oldukları asıl konular ve furu konular, bunların çoğunluğunda muhattislerin yolu diğerlerinin yolundan daha kuvvetlidir. Ben de her ihtilaflı meseleye baktığımda, yani ihtilaflı meselelerde kimin yoluna bakılacağına ben burada ışık tutmak istiyorum. Diyor ki, Leknebi, ben de her ihtilaflı meseleye baktığımda görüyorum ki muaddislerin görüşü doğruya daha yakındır. Nasıl olmasın ki onlar değil mi ki sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri ve şeriatının hakiki bekçileridir. Allah bizleri onlarla birlikte haşretsin, onların yolu ve sevgisi üzerine öldürsün diyor. Leknevi. Evet. Burada üçüncü dikkat çekilmesi konu, gereken konuysa taklit, kör taassupçuluk sonu, rububiyet tevhidine götüren bir şirktir. Yani körü körüne taklitin, taassupçuluk en sonu, en son noktası adamı şirke kadar götürür. Nasıl götürür? Yüce Allah şöyle buyurmakta. Onlar Allah'ı bırakıp alimlerini ve rahiplerini bir de Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Evet Allah'ı bırakıp kimi? Alimlerini ve rahiplerini bir de Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Adi bin Atem bu ayetin tefsirini çok kez biz naklettik. Bu ayetin tefsirinde Adi bin Atem'den nakledilen bir hadis var. Sallallahu aleyhi ve sellem Onlar Allah'ı bırakıp alimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler ayetini okurken işittim diyor Adi ibn Hatem. Yani Tövbe Suresi 31. ayetini okurken ben Allah Resulü'nü işittim diyor. Ey Allah'ın Resulü! Onlar alimlerine ve ibadet etmiyorlardı ki yani Adi ibn Atem onları böyle fiili bir ibadet ediyor zannediyor. Sadece ibadetli insan şirk koşmuyor ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle de diyor şöyle de dedi diyor onlar bir şeyi helal kabul ettiğinde onu helal kabul ediyorlar. Bir şeyi haram gördüğünde onu da haram görüyorlardı. Yani onların alimleri bir şey helal dediklerinde onlar da helal, haram dediklerinde onlar da haram diyor. Bu onların ruhban ve alimlerine ibadet etmeleridir diyor. Yani onları taklit etmeleri, burada tabi delilsiz taklit hiçbir zaman delilli edilen taklite ittiba denilir etmelerine, ne diyor? Ruhban ve alimlerine ibadet etmeleri deniliyor. Ve dolayısıyla Rabler edilmek demektir. Rab edilmek de rububiyet tevhidi içerisine girer. İlah edilmek ise uluhiyet tevhidi içerisine girer. Aynı ayet üzerine Huzeyfetül Yemani'den başka bir nakil var. Bu ayeti kerim hakkında Huzeyfetül Yemani'ye soruluyor sahabeye. Diyor ki onlar alimlerine ve rahiplerine ibadet mi ediyorlardı? denildi diyor. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle diyor. Hayır fakat alim ve rahipler haram olan şeyleri onlar için helal kılıyorlar. Sonra onlar da helal sayıyorlardı bunu. Helal olan şeyleri de onlar için haram kılıyorlar. Sonra onlar da haram sayıyorlardı. Bu ne? Körü körüne taklitin taafsibun sonu onları rabbet etmek manasına geldiğini gösterir. Ki nitekim tabiinden bir nakil daha var. Bakın bunu çok daha güzel açıklıyor bu meseleyi. Diyor ki Rebi, kendisi tabi'in alimidir. Der ki bu rububiyet İsrailoğullarında nasıldı diye Ebu Aliye'ye sordum. O da başka bir alim. Diyor ki Ebu Aliye ekseriyetle Allah Azze ve Celle'nin kitabında açıktan açığa alimlerin görüşlerini muhalif şeyler bulurlar. Bununla beraber kitabın hükmünü bırakırlar. Bırakırlar da alimlerinin sözlerini tutarlar. The diyor. işte bu da rububiyetin hükmüne girdiğini burada Ebul Ali'ye çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani bu rivayetler şunu ispat eder ki herhangi birinin Rab edinmiş olmak için ona ayrıca Rab namını vermek gerekmez. Onu körü körüne taklit etmek, onu Rab edinmek anlamına gelir. Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun olup olmadığına hesaba katmayarak onun emrine itaat etmek ve özellikle hükümle ilgili hususlarda onu hüküm ve kanun koyucu gibi tanıyıp ne söylerse ne emrederse hak kabul etmek ve ona itaat etmekle Allah'ın emir ve hükmüne muhalefet etmek, onu Allah'tan başka Rabb edinmek ve ona tapmak demektir. İbni Teymiye bakın bu konuda şöyle diyor kim belli bir imamı taklit etmeyin farz olarak görürse tövbe etmesi söylenir. Yapmazsa öldürülür. Çünkü bu farziyet rububiyetin özelliklerinden olan hüküm verme konusunda Allah'a şirk koşmadır diyor. İbn-i Teymi'ye bunu El-Kaza Minel İnsaf adlı kitabında naklediyor. Yine İmam Şevkani Fethül Kadir'de şöyle diyor. Zira bir mezhep edinen bu ümmetin alimlerinden kendisine iktida ettiğinin sözünde naslarla varit olan ve Allah'ın hüccetlerinin ve burhanının kaim olduğu kitaplarının ve nebilerinin söylediğine muhalefet etmesine rağmen kendisine itaat edip onun yolunu izlemesi, Yahudi ve Hristiyanların haham ve raiplerine Allah'tan başka Rabler edinmeleri gibidir. İmam Şefkani Fethullah Kadir'de. Yine zamanımız alimlerinden Salih Fevzan'ın Kelime-i şartları diye ufak bir risalesi var. Çok güzel bir risale. Ona bakın orada ee, İmam Abdülvehhab'ın torunundan Şeyh Abdurrahman İl Hasan'dan şöyle naklediyor. Allah'tan başkalarına itaat etmekle alimlerin Rabler edindiler. Aynı olaylar bu ümmetin içinde de vuku bulacaktır. Bu ise en büyük şirk olup La İlahe illallah'ın manasını ortadan kaldırmaktır. Burada dikkat çekmemiz gereken başlığı tekrar dönüyoruz. Yani körü körü de tahsus, körü körü de taklit insanı son, sonuç olarak rububiyet tevhidindeki şirke kadar götürebilir. Evet. Yine bu taklitle alakalı sahabenin anlayışından bir şeyler nakledelim. Ebu Zura Abdurrahman bin Amr en Nasri dedi ki bize Ebu Muhsir rivayet etti dedi ki bize Said bin Abdülaziz falan falan diye rivayet etti ve Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Hadislerimiz, hadislerin sözleriniz de sözlerinizin en şerlileridir. Çünkü siz insanlara falan şöyle dedi, falan böyle dedi deninceye kadar durmadan anlatıp nakil yaptınız. Ve Yüce Allah'ın kitabıyla uğraşmayı terk ettiniz. Sizden kim bir şey yapacaksa Yüce Allah kitabıyla yapsın, yoksa yerinde otursun. İbn-i el-Cezvi bu nakil hakkında şöyle diyor. Bu söz yeryüzünde çağının en faziletlilerinden Ömer radıyallahu anh'unun sözüdür. Ömer radıyallahu anh'unun falan ve filanların sözü için Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ve sahabenin fetvalarını terk edildiği içerisinde yaşadığımız bu zamana ulaşsaydı Ömer radıyallahu anh'u ne derdi acaba? Yardım istenecek yüce Allah'tır diyor İbn-i Yine İbn-i Mesud şöyle anlatıyor. Diyor ki İbn-i Mesud'un çok güzel bir sözü var. Ya alim ol diyor ya da talebe ol diyor. Ya alim ol ya da talebe ol. Bunun arasında bir yerde immeah olma. Evet. Ya alim ol ya talebe ol. Bunun arasında bir yerde immeah olma. i̇bn Vef diyor ki burada Süfyan'a İbn-i Mesud'un sözündeki immeah nedir diye sorduğumda Süfyan bana şöyle cevap verdi İbni Mesud sen yine naklediyor yemeğe çağrılıp bir insan bakın immeah ne demek yemeğe çağrılıp beraberinde bir başkasını getiren kimseye ben yemeğe çağrılıyorum arkamdan da birini getiriyorum çünkü çağrılan kişi tek benim getiren kimse biz cahiliyede immeah derdik diyor o kişi sizin aranızda elini kolunu bağlayıp dininde kişileri taklit eden kimsedir. Yani İmmeh'ın kelime manasını naklederken sonra ıstılahı manasını da naklediyor. Diyor ki imme biri yemeğe çağrılıyor. O çağrıldığı kişi çağrılmadığı halde başka birisini arkasından getiriyor. Tin tin tin böyle. Yani o onu böyle sanki taklit edercesine onun kuyruğuymuş gibi. Getiriyor. İşte buna imme deniliyormuş cahiliyede. Bu sadece ıstılahı bir lugavi biterim. ama bu ıslahi olarak baktığında yani kişinin birini böyle kuruk gibi taklit ederek ne derse he, ne de her bir fetvaya tamam demeye işte buna immeahlık deniliyormuş yani ya alim ol ya talebe ol ama böyle immeah olma kişileri taklit eden olma anlatabiliyor muyum? bize çok güzel bir üslup naklediyor burada yani arada derede o öyle demiş bu böyle de demiş sen hadis okuma diyen arkadaşlara büyük bir reddiye var burada Yine İbni Mesud şöyle diyor. İmmeyah kişileri taklit ederek dinini ifsat eder. Başka bir nakilde. İbn Abbas ise şöyle demekte. Bunlar sahabe kendi dönemlerinde bunları naklediyorlar. Yani daha ileride dört mezhep çıkacak falan böyle bir olaylar da yok. Yani. Kendi dönemlerinde böyle bir olaylar var. Artık kendinizi o dönemde nakleden 100 yıl sonrasını bilmiyormuş gibi düşünün. Tam ne kadar düşünebiliyorsak. İbn Abbas şöyle demiştir. Alimin zellelerinden ona tabi olanların vay haline. Alim kendi görüşüyle hüküm verir. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi bilen birisiyle karşılaşır, kendi görüşünden vazgeçer. O alime tabi olanlar ise o hikme göre davranmaya devam eder. Bu da İbn Abbas'ın alimler hakkında ki sözü. Muaz İbn Cebel şöyle demekte: Bu da sahabe radıyallahu anhu Alim hidayet üzere olsa bile onun hayatını din olarak taklit etmeyin. Mümin fitneye düşer ve sonra tövbe eder. Kur'an'a gelince o yol işareti gibi bir işarettir. Diyor. Yani hidayet üzere bile olsa bir alimi taklit etmekten yasaklıyor. Peki Yüce Allah Kur'an'da ilim eline sorun diyor birini taklit etmeyeceksin ama ilim ehlinden istifade edeceksin. İşte bu iki dengeyi yakalamak gerekir. Biz ilim ehline her zaman itaat bazında değil de yani her zaman saygımız vardır, talebe olmak için önde gidenler olarak yarışmamız gerekir. Onların kıymetini bilmemiz gerekir ama taklide geldiği zaman bu bizim ayağımızı kaydıracak bir olaydır. Dolayısıyla dini konularda itaat sadece Allah'a varusun nedir? Onlara delille delil bazında ...delil varken itaat edilir. Ondan sonra... ...biraz İmam Şafii, İmam Ebû Hanife... ...İmam Ahmet bin Anbel, İmam Malik'in... ...meşhur birer ya da ikişer sözlerini nakledelim... ...kısa kısa. Sonra... ...konunun daha değişik, önemli meselelerine geçeceğiz. İmam Ebû Hanife şöyle demekte... ...bir kimsenin nereden aldığımızı... ...bilmeden bizim sözümüzü alması... ...onunla amel etmesi... ...helal olmaz... Bunu İmam Ebu Hanife demekte. Yani bizim nereden aldığımızı bilmeden, yani hangi kaynaktan aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması helal olmaz. Dolayısıyla bunu İmam Ebu Hanife diyorsa bu çağdaki alimler yüz kere demesi lazım. Bizim nereden aldığımızı bilmeden bizi taklit etmeyin. Sadece bizim sözümüzle bu iş olmaz. Yine... Bir sözü daha var. Benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerinle fetva vermesi haramdır. Delili bilmek gerekir. Ondan sonra benim sözlerimle fetva verin. Yani falan şeyh böyle dedi, falan hoca böyle dedi. Demeyin demek istiyor İmam-ı Bonife. Delilimi bilin de fetva verin benim sözümle. Çünkü biz bir beceriz bugün bir söz söyler, yarın da ondan dönebiliriz. Benim delilimi bilin ondan sonra işte falan kişi şöyle dedi diyerek nakledin. Demek zamanımıza göre Böyle demek daha mantıklı Yine içlerinde Hadisle meşgul olanlar Neyle meşgul olanlar Hadisle meşgul olanlar Bulunduğu müddetçe insanlar kurtuluş içerisindedir Ne zaman ilmi hadisin dışında ararlarsa Bozulurlar Evet İmam Ebu Hanifi'nin Sözleri daha çok biz İmam Malik'e geçiyoruz. İmam Malik, Muatta isimli kitabını insanların, e, kitabını insanların taşımasını men ederdi. Neden İmam Malik'in meşhur hadis kitabı hem de, tabii içinde fıkhi bazı sözleri de var, neden bunu taşımasını insanların men ediyordu? Biraz sonra ileride göreceksiniz, İmam Ahmet bin Ambel de Furu meselelerde kitap yazılmasını bile yasaklıyor. Yani o insanlar sadece insanların hadis ve ayetlerle meşgul olmasını istiyorlar. Sözlerle onun sözü, bunun sözü, o alimin sözü, bunların söylenmesinden rahatsız olmuş bu insanlar. Bunlar çok açık. Onların bu sözlerini okuyun. Çok net yani bunu hissedersiniz. Onun için insanlar ilmi hadislerin dışında aradıkları zaman fesat olurlar sözü meşhur olmuş onların arasında. Yine ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum. Hata da ederim. Sizler benim görüşlerime bakın. Allah'ın kitabı Resul'un sünnetine uyanı alın. Uymayanı bırakın diyor faziletli imam. Yine çok güzel bir sözü daha var. Bu ümmetin ilkleri neyle bu ümmetin ilklerini neyle ıslah etmişse sonu da ancak onunla iyi olabilir. Yani bu ümmetin ilkleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle ıslah oldu. Sonu da ancak bunlarla ıslah onulur. İmam Şafii <gülüyor> Bir kimse için sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde onu bir başkasının sözünden ötürü terk etmenin helal olmadığı hususunda Müslümanlar ittifak halindedir. Yine kitaplarımda sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalif bir şey bulursanız sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edin benim sünnetimi terk edin. Benim söylediğim bir söz sallallahu aleyhi ve sellemin den gelen bir hadise aykırı olursa o sözümü alın duvara çarpın evet burada yine İmam Şafii'nin konumuzla alakalı benim e, burada dikkat çekmek istediğim uzun bir sözü var bunu biraz kısaltarak nakledeyim biz tüm sünnetleri bilen hiç kimseyi tanımıyoruz İmam Şafii bunu kendi çağında söylüyor ama bu durum sünnetin vasfında hiçbir şeyi alıp götürmez. Tüm alimlere sünnet ilmi birleşince sünnet meydana gelir. Her birinin ilmi ayrı ayrı olunca sünnet ilminden de bir şey eksik demektir. Ancak birinde olmayan bir sünnet diğerinde vardır. Ayrıca her alim aynı derecede ve ölçüde bilgi sahibi değildir. Kimisi bazısını bilmiyorsa da birçok ilmi bünyesinde toplamıştır kimisi de diğerine göre az ilim toplayabilmiştir. İlmi az olan nice kimseler daha alim olanların yanına gitmesi ilmin bir üst derecede arandığını yani sünnet ilminde daha alim olanların yanında arandığını göstermektedir. İlmi çok olan kimse ise kendileri gibi olanların yanında ilim aramaktadır. Esasen anam babam ona feda olsun sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu şekilde bütün mahiyetiyle karşımıza çıkmakta üstünlük kazanmaktadır. Kısacası her alimin sünnet toplamada ilim derece derece farklılaşmaktadır. Yani alimlerin ilmi derece derecedir. Dolayısıyla birinin eksik olduğu yerde birinin fazlalığı vardır. Birinin başka bir konuda eksik olduğu yerde diğerinin fazlalığı vardır. Bugün arkadaşlarımızdan biri nakletmişti. İmam, e, kim nakletti şu an hatırlamıyorum ama. ...İmam Nasreddin Elbani'ye mesela bu miras konularıyla, bazı zekat konularıyla alakalı meseleler sorulduğunda... ...onu Abdülkadir Arnavati ya da Şuayb Arnavati'ye sormalarını söylüyor. Onlar bu konuda daha ehil olduğunu söyleyerek onlara yönlendiriyormuş. Yani bu konuda nasıl gidip o konuda yoğunlaşmış alimlere sormayı bize yönlendiriyor. Yani burada ben sadece ondan ilim alırım, bu böyle demiş demiş diyerek çıktığın zaman... Olmuyor. Bakın başka birisi bu konuda daha üstün. Yani biz ilmi bütün alimlerden alırız. Nasıl diyeyim? Şöyle bir hocamızın bir sözü var. Bir hocamızın diyor ki hiçbir zaman bir çiçekle bahar olmaz diyor. Bütün çiçekler baharı teşkil eder. Hiçbir zaman bir alimle de bir İslam olmaz. Bir alimi getirip de aha bu İslam'dır diyemezsin. Ama bütün alimler sana bir İslam'ı teşkil eder. Evet. İmam Ahmet bin Ambel Feri konularda ele alan kitapların telif edilmesini kesinlikle Hoş görmezdi Diyor Yine Ebu Doğud şöyle diyor Ahmet bin Ambel'e Evzai mi yoksa İmam Malik'e mi uyayım Bunu söyleyen İmam Ebu Doğud Hadis alimi Ben gidip Evzai'ye mi uyayım Yoksa İmam Malikem mi uyayım diye sordum Bana ...dini kimseden taklit etme. Sallallahu aleyhi ve sellemin... ...asabından rivayet edilen... ...şeylere sabır. Sonra tabiinden gelen şeyleri... ...alma da muhayyersin... ...dedi. Yine... ...İmam ahmed bin Anbel kendi zamanında... ...şöyle diyor. İnsanların bu zamanki kadar... ...hadis talebine muhtaç oldukları... ...bir devir bilmiyorum. Artık bu devir şu anki deviri... ...siz düşünün. Arkadaşların birinin ona... ...niçin böyle demiş... İmam da şöyle diyor birçok bidat ortaya çıktı her kim hadisi bilmiyorsa o bidatlara düşer diye cevap verdi evet buradan buraya kadar dört mezhep imamının e, sözlerini naklettik buradan sonra da bazı önemli alimlerin sözlerini nakledelim diyor ki i̇bn Abdülber sevgili kardeşim asılları muhafaza edip onlarla ilgilenmeye özel göster. Asıllar nedir? Kur'an ve sünnet. Şunu iyice bil ki Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle meşgul olan fakihlerin sözlerine bakıp bunları iştahatlarına yardımcı, tetkik yollarına anahtar, birçok manaya yorumlanabilen kafalı, kapalı ifadelere tefsir olarak gören mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit edercesine imamlardan herhangi biri üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyen Alimlerin meşgul olduğu sözleri, olduğu sünnetleri, ezber ve anlama işinden uzak kalmayan, araştırma ve anlamalarda onları takip eden, yaptıkları çalışmalardan dolayı, onlara şükranlarını sunan, çoğunluğunu oluşturan, doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden, ancak kendilerini görmedikleri gibi onları da hatalardan uzak görmeyen kişi, Selefi halinin yoluna tutunmuş, doğru yolu bulmuş ve sallallah sallam sünnetine ve sahabelerin yoluna tabi olmuştur diyoruz. Ne recm İbn Abdülber şöyle diyor. Sevgili kardeşim Asılları muhafaza edip Onlarla ilgilenmeye özen göster Yani asıllar Kur'an ve sünneti muhafaza edip Onlarla ilgilenmeye özen göster Şunu iyi bil ki Kur'an ve sünneti Muhafaza etmekle meşgul olan Fakihlerin sözlerine bakıp Bunları iştahatlarına yardımcı Tetkik yollarına anahtar Birçok manaya yorumlanabilen kapalı ifadeleri tefsir olarak gören mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit edercesine imamlardan herhangi birinin üzerine hiç düşmek sizin yani taklit edercesine bir imamlardan herhangi birisine düşmek üzerine düşmeksizin taklit etmeyen alimlerin meşgul olduğu sünneti ezber ve anlama işinden uzak kalmayan araştırma ve anlamalara anlamalarda onları takip eden yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükranlarını sunan çoğunluğu oluşturan doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden ancak kendilerini görmedikleri gibi onları da hatalardan uzak görmeyen kişi selefi salihinin yoluna tutunmuş doğru yolu bulmuş sallallahu aleyhi ve sünnetine ve sahabelerin yoluna tabi olmuştur. Yani İbn Abdülber burada tam orta yolu bize anlatıyor. Ne onları taklit et ne de onların onlardan uzak dur. İmam Tahavi şöyle diyor. Ancak taassup yahut kafası taassup mutaassup olan yahut da kafası çalışmayan kimseler taklitçilik yapar. Yine eee Hafız Gitmir Recep Elhambeli şöyle diyor. Kendisine sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin ulaştığı her kişinin yapması gereken bunu ümmete beyan etmek. Onlara nasihat edip bu emre tabi olmaları için çalışmak. İsterse bu ümmete büyük bir zatın görüşüne ters oturdu. Çünkü sallallahu aleyhi sellemin emri hata ederek muhalefet eden büyük bir zatın sünnete aykırı emrinden tazim edilmeye ve uyulmaya daha laiftir. Yani e, bizim bir e, çıkardığımız bir kitap vardı. E, bastığımız e, mezheplerle alakalı. Bu kitabın ön sözünde e, yazar şöyle, şöyle diyor. Bana diyor Japonya'nın Tokyo kentinden bir mektup geldi. Bu mektup diyor ki şöyle Japon bilim adamları İslam'a girmek istiyor. O İslam'a girmek isteyen bilim adamları oradaki en yakın camiye gidiyorlar. Camide de bir kısım Endonezyalı, bir kısım Pakistanlı var. Pakistanlılar Hanifi mezhebi, Endonezyalılar Şafi mezhebi ki ülkelerinde de ağırlıklı bu mezhepler var. Pakistanlılar diyor ki Ümmetin Kandilya İmam Ebu Hanife'nin mezhebine girin. Endonezyalılar diyor ki, İmam Şafii'nin mezhebine girin. Ondan sonra oradaki, Tokyo'daki bilim adamları kafaları karışıp İslam'a girmekten uzak duruyorlar. Bunu niye naklediyorum? Hafız İbni Recep diyor ki, insan, bir insan İslam'a girdiği zaman onu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden kendisine ulaştığı emri insanlara anlatması gerekir. Biz yurt dışından mesela bir atıyorum biri geldi, Yahudi ya da Hıristiyan, bu insana kalkıp da Kur'an'ı versek, sünneti versek bu adama al bunları oku bunlarla amel et ilk etapta işte bilmediğin konuları bunu ilim ehline sorarız falan gibisinden söylesek bu adama bu yeter ama bu adama dakika bir işte şu mezhap var, bu mezhap var bunların içine gir ya da şunun sözüne tabi ol diye getirsek o adam zaten hiçbir şey anlamaz ve bu davete de aykırıdır. Biz hiçbir zaman bir insanları bir cemaate, bir gruba, bir hocaya taklit etmekle mükellef kılınmadık. Biz insanları Allah'ın kitabı, Kur'an ve peygamberin sünnetine davet etmekle mükellefiz. Yani bir grupçuluk, bir cemaatçilik bizim böyle bir adımız, ismimiz de yok. Sadece davet merkezimiz, İslam'ı yayma olayımız var. Dolayısıyla biz insanları böyle İslam'a davet ederiz ve ettiğimiz bu davetin sonucunu onu Müslüman olarak görmek isteriz. Başka bir isim, ...le görmek farklıdır. Yani başka bir isimle görmek... ...bizi ee, şey yapmaz. E, bizim görevimiz değil. Onun için... ...Ketsit'im diyor ki, iyi ki Türkiye'de İslam'a girmemişim diyor. Girseydi ne yapardı? Bin tane burada... ...tarikatlar, meslekler, peyni dönerdi aden Seyyid Sabık şöyle diyor. Taklite bağlanıp kitap ve sünnetin rehberliğini kaybettikten sonra iştahat kapısı kapalıdır. Sözyle ümmeti Muhammed en büyük belalara uğrayarak sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırmış olduğu keller yuvasına girdi diyor. Yine Muhammed Emin Eşşankiti'nin çok güzel bir sözü var. Sahabelerin ve kendilerine hayırla şahitlik edilen diğer nesillerin karşı çıktığı bu tür taklit bütün ulamadan bir kısmını değildi de muayyen bir şahsı taklittir. Bu tür taklit hakkında kitap müslimine değişik bir delil gelmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sahabelerinden ve hayırla yâd edilen ilk üç nesilden hiç kimse bu tür taklidi kabul etmemiştir. Allah hepsine rahmet etsin bu tür taklidi kabul etmemiştir onlar. Bu müştehit imamların görüşlerine de aykırıdır. Onlardan hiç kimse bütün Müslüman alimlerden diğerlerini bırakıp da muayyen bir şahsın görüşü üzerinde donup kalmayı kabul etmemiştir. Muayyen bir alimin taklit edilmesi 4. asrın bidatlarındandır. Evet muayyen bir alimin taklit edilmesi 4. asrın bidatlarındandır. Bunun aksini iddia eden bize ilk 3 asırda muayyen bir şahsın mezhebine bağlı kalan tek bir şahıs göstersin. Bunu hiçbir zaman yapamayacak. Çünkü kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Evet. bunlardan sonra yani buraya kadar mezhep alimleri ve büyük alimlerin bazılarından sonra daha birçok alim onları es geçtim sohbet uzamasın diye imamların sahih hadis benim mezhebimdir sözlerine binaen insanlar her buldukları sahih hadiste amel ediyorlar bu yüzden bu söz sadece müştehit olan ve delillerin muhkemini mensuhunu yani onların hangisi muhkem hangisi nesledilmiş inceleme ehil olan kimselere mahsustur diyorlar kendileri. Biz de diyoruz ki bu sözüyle kastettikleri müştehit olan ve delillerin muhkemini, mensuhunu incelemeye eğil olanların dışındakiler alimleri taklit etmek zorundadır. Demek ise bu dinin birçok ayet ve hadislerine terstir. Kur'an ve sünnete ittiba ihtilaf anında gidilecek merci ve benzeri hakkında ayet ve hadisler bütün insanlara umum olarak zikredilmiştir. Yani bu tek sadece ayet, bu ayet ve hadisler alimlere kalmamıştır. Yani sahih hadis şunu demek istiyor. Sahih hadis benim mezhebimdir demiş alimler değil mi? İmam Şafi'sinden tut. İmam Ebu Hanifes'ine kadar Rahimullah'ın hepsi bunları söylemişler. Ama diyor ki bu insanlar bunlar diyor işte bunların bu sözleri kendi onların alim talebeleri için geçerlidir diyor. Yani biz de diyoruz ki bu hayır alim talebeleri için geçerli değil. Çünkü burada zaten e, bunu ben geçtim. İmam Şafi, e, İmam Ebû Hanife'nin kendi talebelerinden biri diyor. Bu diyor in, kendi özel talebeleri için değil, bütün insanlar için geçerlidir diyor. İmam Ebû Hanife'nin özellikle bu sözü. <gülüyor> ve bu Kur'an ve sünneteki kitap ve sünnete uyun emri sadece alimler için inmemiş, umum bütün insanlar için inmiştir. Yani ayeti kerimelerde diyor ki Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Bu hitap bütün insanlar için geçerlidir. Belli bir kısım için ya da ilim talebeleri ya da işte e, alimlerin bir altındaki alim talebeleri için geçerli değil bu, bu ayetler. Hmm. Eğer bu sözü söz ile kastettikleri şu ise doğrudur. Alimlerin görüşlerine ters olan ayet ve diğer alimler tarafından tespit edilip anlaşılıyorsa... Bu tespitten sonra ilmi az olan insanlar onlara sorup doğrusuna tabi olurlar derseniz bu haktır çünkü bu şekilde sonuç Kuran mı sünnete tabi olunmuştur. Yani bir fetva vardır o yanlıştır ama bunun yanlışlığını diğer bir alim söyler bize. Anlatabiliyor mu hani kan abdesti bozar mı kadına dokunmak abdesti bozar mı meselesinde bir mezhepte bozar birinde bozmaz ama bakıyorsun birinin sözü yine alim sözü birinin sözü de alim sözü ama birinin delili var meseleyi böyle anlatayım. Dolayısıyla biz delilli olana tabi olduğumuzda İmam Şafi'ye tabi olmuş değiliz ya da İmam Ebu Hanife'ye tabi olmuş değiliz. Onun getirdiği ta şeye tabi olmuş oluruz. Delile tabi olmuş oluruz. Bu haktır çünkü bu, so bu şekilde sonuç Kur'an ve sünnete tabi olunmuş olunur. Böylece imamların sahih hadis benim mezhebimdir sözlerine tabi olmak gerçekleşmiş olur. İlmi az olan insanlar ve gelince Alimlere sorar çünkü onlar buna ehildirler Allah azze ve celle eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun Diye buyurmuştur Bu sorma sadece bir konu hakkında net bir soru değildir Yani sallallahu aleyhi ve selleme Yani ilim ehline gidip işte şu şu konu hakkında fetva nedir deyip Al fetvanı et amelini gibisinden bir soru değildir bu soru Sor sorunu al fetvanı Gibisinden bir soru değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest alışı nasıldır diye tek bir soru cevap tipinde değildir. Bu soru ihtilaflı meselelerin netleşmesi hakkında da bir soru olabilir. İlim ehline, zikir ehline sorun. Genel bir ifade bu. Sen bunu tek olarak bir tek bir çizgide götüremezsin. Hadislerin nerede olduğu, hadislerin sahip mi zayıf mı olduğu hakkında da bir soru olabilir. Eğer zayıfsa neye göre zayıf, neye göre sahih o da olabilir. Ya da şu âlim bunu zayıf diyor ama siz sahih diyorsunuz. Bu da olabilir. Yani zikir ehline bilmiyorsanız sorun diyor Yüce Allah. İşte bu tip sorular da olabilir. İbn-i Kayyum İlâm-ül eserinde İmam Ahmet'in şöyle dediği nakledilir. Bir kimsenin elinde içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleriyle sahabe ve tabinin ihtilafları bulunan bir kitap varsa... İlim ehline bunlardan hangisinin kabul edileceği sorup da böylelikle sahih bir hükümle amel etmiş olmadıkça o kimsenin istediğiyle amel etmiş olması dilediğini tercih edip onunla hüküm vermesi ve amel etmesi caiz değildir. Yani gidip ihtilaflı mesele hakkında bir kitap var diyor bir kimsenin elinde. O ihtilaflı kitabı alıp da alime hangisi doğru, hangisi nasih, hangisi mensu, hangisi zayıf, hangisi sahih diye sormazsa bu konuda netleşmezse dilediğini oradan kafasına göre seçip onunla amel etmesi caiz değildir diyor. Ya biz buradan ne diyoruz? Yani bu bu tip sorunun e, yani eğer bilmiyorsanız zikir edinin sorun ayetini tutup da sor sorunu alfetmanı etamelini gibisinden değil. Burada çok geniş bir soru bu. Yani burada ihtilaflı bir mesele muhakkak var. 1400 senedir de olmuş. O meselelerin netleşmesi için de delil sormak da bunun içine girer. Ki ileride gelecek. Tabii ki bu sorular kişinin ilme ihtiyacı, ilmi derecesine göre değişir. Sonuçta Müslümanlara umum olan delilini bilerek dinimizi yaşamak gayesiyle gerçekleşmiş olur. Yüce Allah, Yüce Allah şöyle buyurmakta. Helak olan apaçık delilden sonuna helak olsun. Yaşayan da apaçık delilden sonra yaşasın. Yine eğer bilmiyorsanız zikir sorun diye emretmiş. Bu sorma ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin diye devam eden ayet ile de anlaşılmalı. Yani ilim ehline bilmediğini soracaksın fakat ihtilaf halinde ilim ehlini aradan çıkarıp meseleyi sadece Allah'a ve götüreceksin. Bu iki arasındaki dengeyi tutacaksın. Ve o güzel sonuca tabi olacaksın. Çünkü sonuç Kur'an ve Sünnet çizgisi. Bunu yapman için ilim ehline sorduğun meselenin Allah'a ve Resulüne gelen delilini de soracaksın. Öyle ya delilini sormadan nasıl meseleyi kalkıp da Allah'a varosluğuna götürüp ihtilafını halledeceksin. Hem eğer bilmiyorsunuz zikir ehline sorun derken acaba bu sormak sadece fetva sormak mı yoksa fetvanın delilini sormak mı olarak anlaşılmalı. Yine İmam Ahmet, İmam Şafiye şöyle diyor. Şu meselede ne diyorsun diye sormuş. İmam Ahmet bin Ambel İmam Şafii, bakın iki tane mezhep alimi. İmam Şafii de cevap vermiş İmam Ahmet'e. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Yani bunu sen bir, bir meselede bir fetva veriyor. Bunu neye göre söylüyorsun sen bu fetvayı? Diyerek ona soruyor. Tabi bizim burada söylediğimiz gibi onlar talebe alim ilişkisi. Ona dilini soruyor. Bu konuda Kur'an ve Hadis'te bir şey var mı diyor. Evet bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bu konuda Kur'an ve Hadis'te bir şey var mı? Yani İmam Şafi, hocası İmam, İmam Ahmet bin Ambel, hocası İmam Şafi'ye bunu soruyor. Yine Ahmet bin Ambel devam ediyor. Şafi bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini rivayet etti ki diyor, o hakikaten delil ile sabit olmuş bir ifade ile bir hadisti diyor. Yani ona delilini soruyor, o da ona delilini naklediyor. Yani sen alime gidersin, fetva sorarsın ama delilini soramazsın diyenlere de burada cevap olmuş oluyor. İmam Müzen'i şöyle demekte, taklide caizdir diyen, diye hüküm veren kimseye bu hükmün de delilinin var mıdır diye sorulur diyor. Bunu da diyen İmam Müzen'i hem de taklit konusunda diyor. Yani bu konuda senin bir delilin var mı? Yüce Allah şöyle buyurdu, kitap ehli olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar hiç kimse cennete giremeyecek dediler bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin deyin. Yüce Allah Rasulüne, kitap ehline karşı delil sordurtturuyor. Bize de delil sormak dışar. Eğer onlar kitap ehlidir, Rasulullah onlara kalkmış delil sormuş. Sen bu zaman da alimleri delil sormayı bu ayeti getiremezsin dersen biz de daha önce İmam Şankiti'nin o söylediği taklit konusunda hani Mekkeli müşrikleri körü körüne taklit etmeyle bu zamanki alim taklit etmeye delil olmaz diyenlere verdiği cevabı hatırlatırız. Yani o cevabı burada konuşsak burada çok net mesele ortaya çıkıyor. Mesele alimler açısından incelenilecek olursa ilim ehli kendisini taklit edilmemesi için elinden geleni yapmak yapmalıdır. Yani burada önemli meselelerden bir tanesi de şu. İlim ehli kendisini kendisi taklit edilmemesi için elinden geleni yapmalıdır. Peki ilim ehli kendisi taklit edilmemesi için ne yapması gerekir? Buna da bir örnek verelim. Örneğin Ebu Abdullah bin Havvar Mundatil El Basri Maliki şöyle dedi. Muhammed bin Haris Sahnum bin Sait'in naklettiği haberler arasında şöyle dediğini zikrediyor. İmam Malik Abdülaziz bin Seleme, Muhammed bin İbrahim bin Dinar ve diğer arkadaşları İbnü Hürmüz'ün yanına ilim için gidip geliyorlar. İbnü Hürmüze İbnü Hürmüz diye bir alim var şimdi. Bu alim İmam Mani'nin hocalarından. İmam Malik ve Abdülaziz bir şey sorduklarında Abdülaziz bin Dinar, onlara İbnü Hürmüz cevap veriyor. Ve İbnü Dinar ve diğer arkadaşları bir şey sorduklarında da onlara pek cevap vermiyor. Bir gün İbnü Dinar İbnü Hürmüz'e itiraz ederek, ey Abu Bekir, İbnü Hürmüz'in künyesi diyor ki. Sana helal olmayan bir şeyi bana karşı nasıl helal sayıyorsun? Malik ve Abdülaziz sana bir şey sorduklarında onlara cevap veriyorsun. Yani İmam Malik de onun arkadaşı Abdülaziz, İbnü Hürmüz gibi bir alim'e soru soruyor, İbnü Hürmüz onlara cevap veriyor. Ben ve arkadaşlarım tenkit eden kişi diyor ki ben ve benim arkadaşlarımsa sana bir soru soruyoruz, onlara cevap vermiyorsun. İbn-i ey kardeşimin olup bu durum kalbinde bir şey mi meydana getirdi yani bir maraz mı ortaya çıkardı bir problem mi var gibisinden bana karşı bir kırgınlık mı? Evet dedi diyor İbn-i devamla diyor ki benim yaşım büyüdü kemiklerim zayıfladı ben bedenimi böyle zayıflatanın aklımı da zayıflatmış olmasından korkuyorum. Malik ve Abdülaziz iyi alim ve fakih kimselerdir benden doğru bir şey işittiklerini de kabul ediyorlar. Fakat doğru olmayan yanlış bir şey işittiklerinde onu terk ediyorlar. Bakın burada İmam Malik kendi hocasının, ki kendisi de alim o zaman da, kendi hocasının naklettiklerinde doğru olanı kabul ediyor, olmayanları kabul etmiyor. Sen ve arkadaşların cevap verdiğim her şeyi kabul ediyorsunuz. Bunu hocaları bak bunu e, tespit etmiş. Yani benim atıyorum bir, e, ben bir alimim diye, diyelim. Üç tane talebem var. Bir tanesi ne diyorsam kabul ediyor. Ötekiler Kur'an sünnet çizgisinde bana karşı bir kabullenmeleri var. Ne diyorsam kabul edene ben ne yapmam gerekir? Onun o arızasını tamir etmem gerekir. Bu da ilim ehline düşen bir görevdir. Yani, e, İstanbul'da Ebu Sayyid Hoca bir kız taifesine tam iki sene boyunca ders yapıyor. İki senenin sonunda diyor ki Bundan sonra diyor sizi kimse sapıttıramaz diyor, bir kişi hariç o da benim diyor. Ama diyor ben diyor insanları öyle bir şekilde yetiştirmem gerekir ki onlar kendi hocalarına bile taklit etmesin. E bu Said bu sözleri söylüyor. Yani bir, bir, bir alim öyle bir talebe yetiştirmesi gerekir ki o yetiştirdiği talebeleri bile kendi hocasına taklit etmesin. Din budur zaten. Sen ve arkadaşların cevap verdiğim her şeyi kabul ediyorsunuz diye cevap veriyor. Burada Ravi İbn-i Haris diyor ki İbn-i Hürnüz'ün sözünü beğenerek Vallahi kamil bir din ve racih akıl işte budur diyor. Böyle bir kimse kendi indinden getirdiği hezayan ve görüşlerini onların gönlünde Kur'an'ın yerine koymak isteyen kimse gibi olacak değil ya diyor. Şimdi <gülüyor> devam da insan bir alimden soru sorup yanlış bir cevap almış da olabilir. Bir alime gideriz soru sorarız yanlış bir fetva cevap almış olabilir. Bu hal üzere o insan ölse mazurdur. Yani hemen sorduğunun akabinde. Fakat insan devamlı imtihan içerisindedir. Biri gelip de sen bu konuda hatalısın böyle yapmaman gerekir diyerek aksini iddia ederse o kişi bunu araştırmalı aksini iddia edene delilini sormalı. Yani ben gittim bir ilim ehlini sordum. O bana verdi fetvayı ama tam aksine başka bir fetva var. Ben bunu araştırmam gerekir. Delilini araştırmam gerekir. Ve diğer alimlere de bu konuda soru sorup ta doğrusunu bulana kadar öğrenmelidir bunu. Çünkü ilim her Müslümana farzdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim mümin erkek ve mümin kadınlara farzdır diyor. İşte bu Allah'ın imtihanıdır. Yüce Allah hanginiz daha güzel amel edecek diye biz... Ölümü ve hayatı yaratan Allah'ın şanı ne yücedir diye buyurmakta. Ebu Hureyre şöyle bu. Ebu Hureyre'den gelen <gülüyor> nakilde. Bizler sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bulunduğumuz sırada birden Bedevilerden bir adam ayağa kalktı ve Ya Resulullah benim için Allah'ın kitabı ile hükmet dedi. Akabinde ona hasımı olan kimse ayağa kalktı. Ve Ya Resulullah hasmım doğru söyledi dedi. Sen onun için Allah'ın kitabıyla hükmet ve söz söylemek üzere bana izin ver dedi. Burada adamların, e, burada dikkat e, ileride gelecek, dikkat edersiniz adamın kendi oğlunun rejmedilmesi edilmesi meselesi var. Orada Allah Resulü'na bile diyor, Allah'ın kitabıyla hükmet. Onun peygamber olduğunu biliyor ama adam korkuyor, niye? Sonucunda belki ölüm var. Allah'ın kitabıyla hükmet ey Allah Resulü diyor. Resulullah da ona sözünü söyle buyuruyor. O da şöyle diyor, benim oğlum bu Arabi'nin yanında ücretle çalışan bir kimseydi. Oğlum bunun karısıyla zina etmiş. Onlar bana oğlum üzerine taşlanmak cezası olduğunu haber verdiler. Ben bu adama oğlum adına yüz koyun bir de cariye fidye vererek oğlumu bu cezadan kurtardım. Bundan sonra ben bu meseleyi ilim ehlinden sordum. Kime sormuş? İlim ehlinden sormuş. Onlar da bana onun karısı üzerine taşlama cezası düştüğünü. Yani adama bir fetva veriyorlar. Ondan sonra gidiyor başka birine de soruyor de dikkat çekmek istediğim yer bu. Benim oğluma da ancak yüz değnek vurulma ile bir yıl gurbeti sürgün edilmek üzere ceza olduğunu haber verdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariye ile koyunları kendi sahibine veriniz. Senin oğluna gelince onun üzerine yüz değnek cezası ve bir yıl gurbeti sürgün edilme cezası vardır buyurdu. Bundan sonra Eslem kabilesinden olan adam Uneyse dedi ki sana gelince ya Uneyse sen de bu adamın karısına git tahkikine yap eğer kadın suçunu itiraf ederse onu recim diye buyurdu. Ravi Uneyse de gitti o kadına ve kadının suçunu itiraf etmesi üzerine Uneyse ona taşlama cezası uyguladı Bukhari hadisi. Yine bu sorma işlemi tek bir alime bağlı kalarak cevap alma ve hemen onunla amel etme şeklinde olmamalı. Diğer alimlere de sorulmalı. Ali radıyallahu anhu dan bir nakil var diyor ki Ali radıyallahu anhü, ey Allah'ın Resulü bir meseleyle karşılaştığımızda bununla ilgili bir emir veya nehi bulamazsak ne yapmamızı emredersin demiş sallallahu aleyhi ve sellemde o meselede fakihlere ve abidlere danışın bir tek görüşe göre de amel etmeyin demiş bunu tabarhane naklediyor heysemi naklediyor ve hadisin ravilerine heysemi zevaitte sahih ve sika kimseler olduğunu söylüyor Sonra bunu Suyti kendi kitabında Miftahul Cennet'e naklediyor. Ama tabi ben şunu da söyleyeyim. <gülüyor> yani Elbani gibi hadis alimlerine bakmak gerekir. Bu hadis sahibi mi, değil mi diye. Ben burada sadece bunu naklediyorum. Ebu Said El Hudri'den şöyle dedi. Yine Bukhara'da biliyorsunuz bir hadis var. Bu hadisi şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Sizden evvelki ümmetlerden diyor İsrailoğulları içerisinde bir adam vardı ki. Bu adam diyor 99 kişiyi öldürmüştü. 99 kişiyi öldüren adam diye bilinir bu adas. Bu zat yer ailesinin en alim insanı kim olduğunu soruyor. Bu zat 99 kişiyi öldürmüş. Yani 99 çok kişi demek. Arap ıslahında. Bu zat yer ahalisinin en alim olanının kim olduğunu soruyor. Kendisine bir rahip delalet olunuyor. Burayı bastırarak söylüyorum. Delalet olunan kişi rahip. Yani kendisine bu yeryüzünün en alimi kim diyor soruluyor. İşte şu rahip diyorlar. O rahibe geliyor ve bu adam 99 nefis öldürdü diyor. Onun için bir tevbe var mıdır diyor. Kendisini söylüyor. Rahip diyor ki hayır yoktur diye cevap veriyor. Bu olumsuz cevap üzerine katil o rahibi de öldürüyor. Bu sonucu sonuncu cinayetle öldürdüğü kimsenin sayısı yüze tamamlandı. Sonra yine yeryüzü halkının en alim olan kişisini sorup aradı. Bu sefer kendisine yine bir alim delalet olundu diyor. Şimdi hadis-i şerife dikkat çekerseniz ilk başta bir rahip delalet olundu, ikincisinde bir alim delalet olundu diyor. Onun yanına gelince bu adam yüz tane insan öldürmüştür. ''Acaba onun için bir tevbe yolu var mıdır?'' diyor. O alim zat dedi ki diyor, ''Evet vardır. İnsan ile tevbe arasında kim perde olabilir? Sen falan falan yere git. Çünkü orada Allah'a ibadet etmek olan bir takım insanlar var. Sen de onlar ile beraber Allah'a ibadet et ve sakın bir daha kendi memleketine dönme. Çünkü orası kötü bir mıntıkadır.'' Bunun üzerine o katil kişi söylenen yere doğru yönelip gitti. Nihayet yolun yarısına vardığı zaman kendisine ölüm geldi. Sonra rahmet ile azap melekleri çekişmeye başladılar. Rahmet melekleri bu adam tevbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise bu adam hiçbir hayır işlememiştir dediler. Bu sırada insan kılınla başka bir melek her iki taraf bu meleği aralarında hakem yaptılar. Gelerek geldi tabii. Melek, şimdi siz buradan itibaren geldiği yer ile gideceği yerin mesafesini ölçüp birbirine tatbik ediniz. Bunun bulunduğu yer iki yerden hangisine daha yakın ise bu kimse oraya ait olur. Yüce Allah gideceği köye biraz yaklaş diye vay etti. Ölen kimsenin kendi köyüne de biraz uzaklaş diye vay etti. Menetler mesafeleri ölçtüler ve o zatın gitmek istediği yere daha yakın bir yerde yatmış olduğunu gördüler. Bir karış daha yakın bulundu da bu sebeple mağfiret olundu. Neticede o kimse... Salihlerin bulunduğu köye, diğer köyden bir karış daha yakın bulunduğu, bu sebeple de o zat oranın halkından sayıldı. Bunun üzerine onu, onu onun ruhunu rahmet melekleri aldılar. Bu hadisten birçok faydalar çıkıyor. Ben inşallah bu hadis üzerine sadece bir sohbet hazırlama şeyindeyim. Bitti gibi bir şey. Ee, bizi ilgilen tarafı da taklitle alakalı bölümü. Katede dedi ki, Hasan şöyle dedi. O zatın kendisine ölüm geldiği zaman göğsünü gitmek istediği yora yöneltip uzattığı haberi biraz zikri olundu. Yani o zat gitmek istediği zaman bir ameli bir olay var yani burada. Bu zat ilk olarak yer ahalisinin en alim insanının kim olduğunu soruyor. Sorusu yer ahalisinin en alimi kim? Yani yeryüzünün dünyanın en alimi kim? Soru bu. En alim insanı soruyor. Kendisine bir rahip delalete deniliyor. İnsanların dillerinde işte şu diye. Bu zat ikinci kez bu rah rahibe gidip aldığı fetvadan sonra ne yapıyor? Onu da öldürüyor. Yani bir fetva bir insanı öldürmeye kadar götürebiliyor bakın. Bu zat ikinci kez yeryüzü halkının en alim olan kişisini sorup arıyor. Bu sefer ona başka bir alim delalete olunuyor. Hadis-i şerifte birinde rahip birinde alim deniliyor. İlk sorduğu rahibin fetvasıyla ikinci sorduğu alimin fetvası arasında fark var. Eğer ilk sorduğu rahibin fetvasını körü körüne taklit edip tevbesi kabul edilmeyeceğine inansaydı bu insan tevbe etmeyecek ve devamlı kötülük işleyecekti. Dolayısıyla yani bir arayış içindesinde olmadığı için imtihana da kaybetmiş olacaktı. Sonuç olarak kim ispatlarsa onun getirdiğine tabi olunmalıdır. Allah'a ve Resulüne itaat edin diye buyurmaktadır Yüce Allah. İnsanın alim İlim talebesi, avam olması bu sorma işlemini değiştirmez. Avam da gelip herhangi bir meseleyi sorabilir. Ona sadece sorarken delil istemek ve çok olması da diğer alimlere de sorması, biri gelip de aksini iddia ettiğinde araştırması düşer. Çünkü dediğimiz gibi bu bir imtihandır. Nitekim hadis-i şerifte belirtildiği gibi çölden gelen bedeviler sallallahu aleyhi ve selleme birçok sorular sormuştur. Avam da gücü nispetinde imtihan olunur. Alim de gücü nispetinde imtihan olunur. Haşa Yüce Allah kimseye zulüm etmez. En azından avamdan olan kişi Rabbine bunu öğrenmek istediği konuda yardım etmesi için dua edebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir. Yani Rabbim bana bu ihtilaflı meseleyi çözmek için yardım et diye dua etmesi bile onun için bir ameldir. Ve bir hadisi şerifte de dua ibadetin en üstünüdür. Şimdi şöyle bir soru da gelebilir. İnsan bir e, Hanifi mezhebinin ya da Şafi mezhebi adı altında selefiliği yaşayabilir mi? Geçen hafta bunun konusu oldu. E, buna burada değinmek istiyorum. Aslında bu soruyu gidip Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin kendisine sormak lazım. Ey Ebu Hanife, ey İmam Şafi, ben senin mesebine girip de selefiliği yaşayabilir miyim? Diye bir soru sorsa acaba bu soru orada ne kadar e, mantıklı ya da mantıksız olur bunu bilmek gerekir. Çok mantıksız bir soru olur. Yani sen ne diyorsun gibisinden bir tepki bile karşılaşılabilir. Yani burada kendilerini e, kendilerini taklit etmeyi yasaklayan insanlar o insanların kendileri, kendilerinin yani İmam Şafii gibi İmam Malik gibi zatlar kendilerini taklit etmeyi yasaklıyorlar onlara gidip de soruyorsun ben sizi işte Anifi ya da şafili taklit ederek Selefili'yi yaşayabilir miyim? Onlar zaten selefin yolu doğru yoldur di diyen insanlar. Bu da buna cevap olmuş oluyor. Burada tabi biz e, sohbetin devamında hadisler bazen e, imamlara ulaşmıyordu. Ulaşmadıkları için de ee, onlar bazen hata ediyordu. ve Dolayısıyla o ulaşmadıkları için ettiği hatalar 1300 senedir hata edilen ya da zayıf hadis üzerine bina edilen bir görüş mezhep olarak gelmiş. Bunları devamlı biz anlattık. Bunlar şu anki konumuz değil. İmamların kendi talebeleri hata eden imamlarını taklit etmedikleri bir konu var. Son olarak bu konuyu da anlatıp inşallah sohbet toplayabildiğimiz kadar gerçekleşmiş olacak yani sonuca ulaşacak. İmam evi İsa bin Eban şöyle bize diyor ki Ebu Yusuf Bağdat'a geldiğinde Ebu Yusuf İmam Eban Hanife'nin talebesidir İsmail bin İsmail bin Uleyye kendisine İbne Al Nafi ve İbne Ömer'in tarikiyle senetle Ömer radıyallahu Allah Hayber'den hissesine düşen arazisini vakfetmesiyle bir rivayetin nakledesiye kadar vakıfların satılmasının caiz olduğu. Bu söyleyen İmam Ebu Hanife'nin görüşündeydi. Yani şöyle diyeyim. İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin talebesi. Ee, İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin vakıf, İmam Ebu Hanife vakıflar satılır caizdir diyor. İmam Ebu Yusuf da bu görüşte. Kendi hocası ya. Ama Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta ona bir hadis naklediyorlar. Şu şu şu şu senedde İbni Hazreti Ömer'den vakıflara satılması caiz değildir diye bir hadis naklediliyor. Bu hadisi Duyasa'ya kadar şaşırıyor ve diyor ki İmam Ebu Yusuf bu diyor muhalefet edilmesi mümkün olmayan bir şey. Eğer bunu ebonife Hanife duymuş olsaydı onu kabul eder bu ona muhalif bir görüşü de ileri sürmezdi diyor. Yani burada Ebu Hanife'ye bu hadis ulaşmamış ulaşmadığı için yanlış bir fetva dolayısıyla o belki yani o kendi fetvasında mazur. Neden? Çünkü bir ecri var. Ama kendi talebesi Ebu Yusuf onu taklit etmiyor. Neden? Çünkü ona hadis ulaşmış. Yine İmam Muhammed ki bu da İmameyn'den olan Ebu Yusuf'un Ebu Yusuf'la İmam Muhammed İmameyn denilir bunlara Hanifi mezhebinde. O da İmam Ebu talebelerinden. Dedi ki Ebu gelince o istiska yağmuru, isteme duası için namaz olmadığı görüşündeydi. Yani Ebu Hanife e, yağmur yağmur yağdığı zaman yağmur için bir namaz olmadığı görüşündeydi. Yağmur duasına çıkıyorlar ya. Bize göre bu ise imam in insanlara iki rekat namaz kıldırır ardından dua der ve rida sunuyor. Yani cübbesini tersine çevirir. Bu da İmam Muhammed'in kendi hocası İmam Ebu Hanife'yi taklit etmedi. Yine İhsan bin Yusuf el Belhi İmam Muhammed'in talebelerinden bu. Bu da Ebu Hanife'nin talebesinin talebesi ve ayrıca Ebu Yusuf'un da derslerine gitmiş. Kendisi Hanifi mezhebi gibi gözüküyor. <gülüyor> Çoğu zaman Ebu Hanifi'nin sözlerine tersine fetvalar veriyor. Çoğu zaman Ebu Hanifi'nin sözlerine tersine fetvalar veriyor. Çünkü delilini bilmiyordu diyor. Başkalarının da delilini görünce ona göre fetva veriyordu. Bu yüzden ruküye giderken ve Rüku'dan kalkarken ellerini tekbir alıyor gibi kaldırırdı diyor. İşte bu da e, Hanifi medresesinde yetişen Alim ama kendi hocalarını taklit etmiyor ve ellerini bile kaldırıyor. İmam Ebu Hanife'nin örneklerde olduğu gibi İmam Yusuf ve İmam Muhammed gibi talebeleri ve talebelerinin talebeleri de mezhebinin üçte birine yakın konularda İmam Ebu Hanife'nin görüşlerini sünnete aykırı olarak ter terk etmişlerdir. Yani bu meselelerin üçte birinde İmam ve Bonife'ye ters düşmüşlerdi. Neden? Çünkü delilini bilmedikleri için. Yine İmam Malik'ten şöyle bir nakil var. İmam İbnül Kalsım el-Müdevven adlı kitabında İmam Malik çoraplar konusunda şöyle diyor. Ayaklarda olan çoraplar altına ve üstüne deri dikilmiş durumda olursa çorapların üstüne mes olunur. İmam Malik sonra bu görüşünden dönüyor. Çoraplar üstüne mes olunmaz diyor. İmam İbnül Kalsım devamla şöyle diyor. Siz yukarıda açıkladığım yönüyle İmam Malik'in çoraplar üzerine deri olduğu halde üzerine mes olduğunuz şeklindeki birinci görüşü daha sevimlidir. Nitekim İbn Yunus dedi ki İmam Malik birinci görüşü daha doğrudur. Zira deri kaplı ve topukları ortaya çoraplar mes gibidir. Yani burada İmam Malik'in iki görüşü var ama bir görüşünü taklit ediyorlar. Çünkü Kur'an Sünnet'e yakın olan görüş o. Bu naklin arkasından Cemalettin el-Kasim'i şöyle naklediyor. Diyor ki bu da Irak'ın Büyük alimlerinden, çağdaş alim İbnül Kasım'ın üstadı olan İmam Malik'in dönüş yapmış olduğu görüşü tercih etmesi ve bunu kendisi için daha sevimli olduğu açıkça söylemesi İbnül da o görüş doğrudur şeklindeki sözü ibret ve ders alma yönünden çok e, büyüktür. Zira imamların arkadaşları kesin olarak taklitten uzak oluyorlar ve ancak delile itimat ediliyorlardı diyor. Yine İmam Şafi'nin talebesi İmam Müzni, kendisi e, ünlü bir alimdir, diyor ki, ben diyor bu kitabı Muhammed, yani İmam Şafii'nin Muhammed bin İdris Es-Şafi'nin, ilminden ve onun sözlerinin manasından özetledim. Maksadım bu bilgilerden faydalanmak isteyene bu durumu kolaylaştırmak, bununla beraber Şafii ve başkalarını taklitten uzaklaştırmak olduğunu bildirmektir. Evet, buraya kadar... Hadis alim, e, mezhep alimlerinin kendi talebeleri, kendi hocalarını taklit etmediklerine dair delilleri de nakbetmiş olduk. Ben burada toplayabildik kadar bunları açık, açıkladım. Allah'a hamdolsun. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil